Boş, yaşam için teknoloji. Birkaç gün önce Greenpeace Almanya tarafından yayınlanan Pestisitsiz Gıda, Meyve ve Sebze İçin Alışveriş Rehberi adlı rapor, Türkiye basını tarafından ilgiyle karşılanırken, Almanya'ya ihraç edilen üzüm, armut ve dolmalık biberin yüksek oranda pestisit içerdiği abartılı bir şekilde manşete çekildi. Bu haberler üzerine gerek bakanlık yetkilileri, gerekse meyve sebze ihracatçıları Greenpeace'i hem yanlış bilgi vermekle hem de Türkiye'ye zarar vermekle suçladı. Bunun üzerine Greenpeace Akdeniz ofisi bir açıklama yaparak raporun Türkiye'den ihraç edilen yaş, meyve ve sebze üzerine değil, Alman tüketicisinin sofrasına gelen bütün ürünlere yönelik yapılan bir araştırmanın sonucu olduğunu hatırlattı. Greenpeace açıklamada şöyle diyor. Rapordan çıkan en önemli sonuç ise kimyasal girdilere dayalı endüstriyel tarımın sağlığımızı tehdit ettiği ve kimyasallardan arınmış sebze ve meyveleri en az Almanlar kadar ülkemiz vatandaşlarının da hak ettiğidir. Önemli olan çiftçileri tohum ve kimya şirketlerinin insafına terk etmemektir. Bu rapor asıl olarak endüstriyel tarımın çıkmaza girdiğini ve bize sağlıklı besinler sunamadığını göstermekte. Zaten hem yoğun tarımsal kimyasal kullanımı hem de GDO'lar aynı sorunlu tarım politikalarının bir sonucu. Bakanlık yetkilileri ve ihracatçılar sonuca tepki vermek yerine sorunun sebeplerine odaklanmalı ve ekolojik tarımı destekleyen bir sistemi kurmak için çabalamalıdır. Şu anda Türkiye'nin ihtiyacı olan tarımsal politikalara odaklanmak, bu raporda dikkate almamız gereken geç olmadan ülkemizin tarımsal çeşitliliğini ve zenginliğini koruyacak ekolojik tarım politikalarına geçmemiz gerektiğidir. Yalova'da fay hattında kömür yakıtlı termik santral ve yeni kimyasal depolama tesislerin yapılmaması ile ilgili yerel meclislerin aldığı önleyici plan kısıtlamalarına sanayicilerin itirazları tepki yarattı. Aralarında Kent Konseyi, TEMA, Yalova Çevre Platformu, Yalova Barosu, TÜKO derinde bulunduğu 25 sivil toplum örgütü ortak bir deklarasyona imza atarak bu itirazları Nisan ayı meclis toplantılarında değerlendirecek olan yerel siyasetçilere dik durun mesajı verdi. Deklarasyon metninde Yalova'nın geleceğinde kömür yakıtlı santraller ve kimyasal depolama terminalleri olmaması yönündeki halk iradesine destek verilirken Yalova'nın anayasası olarak nitelenen 25 binlik il çevre düzeni planında çevresel hassasiyetlerin kısıtlanması değil, daha da arttırılması gerektiği vurgulandı. Metinde 1999'da depremle birlikte kimyasal sızıntı dehşetinde yaşanan ilde daha fazla risk istenmediği dile getirilerek risk içeren itirazlar karşısında yerel meclislerin baskıya boyun eğmemesi çağrısında bulunuldu. Ekonomi Bakanlığı ozon tabakasını incelten bazı maddelerin Montreal Protokolü'nün Kopenhag ve Pekin değişikliklerine taraf olmayan ülkelere ihracını yasakladı. Bakanlığın ozon tabakasını incelten maddelerin ihracına ilişkin tebliği resmi gazetenin bugünkü sayısına yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bakanlık aralarında saç spreyi, yalnız taş jel ve köpükleri, vücut deodorantları, ter kokusu önleyici deodorantlar, klima cihazları, buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazların söz konusu anlaşmalara tarafı olmayan ülkelere ihracatını yasakladı. Tebrikler demek lazım. Demek ki tek kıstasımız ekonomi olmayabiliyor. Aynı duyarlılığı iklim değişikliğine neden olan sera gazlarında da bekliyoruz. Kendi elektriğini üretmek isteyen sanayi, konut, turizm ve tekstil sektöründen rüzgar türbünü kurmak için büyük bir talep var. Enerji piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yönetmeliğin ve yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğinde yürürlüğe girmesiyle Rüzgar enerjisinde gelişimin kapıları da açılmış oldu. Yeni yönetmeliğe göre ister tüzel ister gerçek kişi olsun herkes sahip olduğu kaynaklarını kullanarak ihtiyacı olan elektriği üretebilecek, fazlasını dağıtım şirketine satabilecek. Yeni zannemiyle küçük tüketiciler bir araya gelerek tek bir rüzgar türbiniyle konutlarının, yazlıklarının, ticaret hanelerinin, fabrikalarının ve turizm tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Hatta ürettikleri fazla elektriği de satarak Ek bir gelir de elde edecek. Üretimde yerli rüzgar türbini tercih edenlerin satış fiyatı 11 sent kilowatt yani diğerlerine göre %50 daha yüksek olacak. 350 Ankara destekçilerinden Tüketici Dernekleri Federasyonu Gerze'de yapılması planlanan kömür santralli ÇED'ine itiraz etti. TÜDEF, ÇED raporunun yeterli düzeyde veri, bilgi ve belgeye dayandırılmadığını, etkilerinin kapsamlı bir şekilde incelenmediğini ...ve iklim değişikliği gibi olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı için olumsuz karar verilmesi istendi. TÜDEF raporun hiçbir şekilde atmosfere salacağı sera gazlarını ve yaratacağı iklim değişikliğine dair bir bilgi içermediğini de duyurdu. TÜDEF Başkanı Ali Çetin, raporu hazırlayanların yapmadığı işi yaptık ve Santral'in yılda en az 7.3 milyon ton sera gazı salacağını hesapladık. Bu Türkiye'de enerji kaynakları salımların %7.5 artması demektir kişi başına salımların 1,5 ton olması gerekirken bu kömür santrali yüzünden her yıl 0,1 ton karbon bütçemizden alınacak e, demektir dendi. Evet, termik santralsız, kömürsüz, kimyasalsız dolayısıyla yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum Esenkalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri.